Anton Çehov Hikayeler Birinci Mevki Yolcusu Okuyan Akın Altan Birinci Mevki Yolcusu, trene binmeden önce garda yemek yiyip biraz kafayı buldu. Sersemlediği için de vagondaki kadife divan üzerine uzanarak uyumaya çalıştı. Aradan beş dakika ya geçti ya geçmedi. Karşısında oturan yolcuya duygulu gözlerle baktı. Ona bakarken de yüzünde alaylı bir tebessüm oluştu. Dudaklarından şu cümleler dökülmeye başladı. ''Sevgili baba, ruhun şad olsun. Babam her yemekten sonra köylü kadınlara ayak tabanlarını kaşıtmayı çok severdi. Zevkine düşkün bir insandı. Bu konuda ben de ona çekmişim. Ama aramızda bir fark var. Yemekten sonra tabanlarımı başkalarına kaşıtmam. Sadece dilimi ve beynimi kaşıma koşuma gider. Tok karınla çene çalmak en büyük zevkimdir. İzin verirseniz biraz muhabbet edebilir miyiz?'' Karşısında oturan adam bu öneriyi kabul etti. ''Tabii, neden olmasın? İyi bir yemekten sonra şeytanca ve çok basit düşünceler beynimi kurcalar. Diyelim, biraz önce gar büfesinin önünde iki genç duruyordu. Bunlardan biri diğerini bir başarısından ötürü kutluyordu. Ona şöyle diyordu, ''Sizi tebrik ederim. Artık tanınmış bir insansınız. Bundan böyle önünüz daha da yayılacak. Kalıbımı basarım, bunlar ya tiyatro oyuncusudur ya da acemi iki gazeteci. Ama asıl konu bu değil. Beni asıl düşündüren... Şöhret nasıl bir şeydir? Onu anlamak. Şöhretli insanın ruh hali nasıldır? Dünyaya nasıl bir gözle bakar? Tamam, ne söylemeye çalıştığınızı anladım ama şöhretin tanımı ne işinize yarayacak? Ben asıl bu noktada kaldım. Birinci mevki yolcusu bir an düşündü. Karşısındaki adama dikkatli dikkatli baktı ve düşüncelerini şöyle ifade etti. ''Öyle sanıyorum ki şöhretin nasıl bir şey olduğunu anlasak onu elde ediş yöntemlerini de öğrenirdik. Her şeyden önce şunu belirteyim beyefendi. Gençliğimde üne kavuşmak için yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Tanınmak benim için çılgınlık derecesine varan bir tutkuydu. Öğrenimimi de bu doğrultuda yaptım. Çok çalıştım. Geceleri uyumadım, yemedim, içmedim. Sonra kendime bir baktım ki gitgide sağlığımı yitiriyormuşum da haberim yokmuş.'' Tarafsız bir gözle bakacak olursak ünlü olmak için yeterli pek çok nedenim vardı. Her şeyden önce mühendistim. Çalışmalarım sonunda Rusya'da 20 güzel köprü kurdum. 3 şehrin su borusunu döşedim. Ülkemizin dışında İngiltere'de ve Belçika'da çalıştım. Bunun dışında mesleğimle ilgili birçok önemli makale yazdım. Tabii yaptıklarım bunlarla sınırlı değil. Çocukluğumdan beri kimyaya aşırı bir ilgim vardı. Boş vakitlerimde de bu bilimle uğraşırdım. ''Bazı organik asitlerin elde ediliş yollarını keşfettim. ''Bana ayrıca nasıl bir getirisi oldu dersiniz?'' ''Bütün yabancı ülkelerin kimya dersi kitaplarına adım yazıldı. Bugüne dek hep devlet memurluğu yaptım ve sonunda müsteşarlık derecesine yükseldim. Herhangi bir suçum olmadığından da sicilim tertemiz. Kendimi fazla övdüm galiba. Yapmış olduğum çalışmalarla başınızı ağrıttığım için özür dilerim. Şunu belirteyim. Tanınmış insanların yaptıklarından daha iyisini yaptım.'' ''Bilime, insanlığa katkım çok fazla oldu. Ama şu halime bir bakın. Elime ne geçti? Sonuç ne? Gördüğünüz gibi yaşım ilerledi. Artık bir ayağım çukurda. Şu siyah köpeğe bir bakın. Ne farkımız var? İkimiz de sıradanız. Nereden biliyorsunuz? Belki siz de ünlü birisinizdir?'' ''Ya, o zaman deneyelim. Söyleyin bakalım. Kirikunov diye bir soyadı duydunuz mu?'' Karşısındaki kişi gözlerini tavana dikti, düşündü, güldü. Hayır, işitmedim. Benim soyadım budur. Okumuş bir kişisiniz. Yaşınızda hayli geçkin. Ama adını henüz işitmemişsiniz. Bu yeterli bir kanıt değil mi? Anlaşılıyor ki, üne kavuşayım derken asıl yapılması gerekeni göz ardı etmişim. Gerçek yöntemleri uygulayacak yerde tümüyle değişik noktalardan yaklaşmışım. Gerçek yöntemler sizce neler olabilir? E ben nereden bileyim? ''Bu bir yetenek ve sıradan kişilerde bulunmayan deha eşidir.'' diyebilirsiniz. O da değil beyefendiciğim. Boş, değersiz, hatta ciğeri beş para etmez diyeceğiniz kişilerle birlikte mesleğe atıldım. Benden bin kez daha az çalıştıkları, hiçbir varlık gösteremedikleri, bir yetenekleri, başarıları olmadığı halde bakın onların durumuna, gazetelerde, konuşmalarda adlarını sık sık duyarsınız. Sizi sıktığımı biliyorum. Müsaade ederseniz bir örnek vereyim. Birkaç yıl önce Kiev'de bir köprü yapmıştım. Burası lanet ve berbat bir yerdir. Güzel kadınlar ve kağıt oyunları olmasa kesin çıldırırdım. Hepsi geçmişte kaldı. Ama orada can sıkıntısından bir şarkıcı kızla ilişki kurdum. Bu baş belası kadın sıradan biri olsa da şarkıcı olduğu için nedense herkesin başını döndürürdü. Kafasının içi bomboş, üstelik aptal, kaplisli, açgözlü bir yaratıktı. Tıkınmaktan, akşamın beşine dek uyumaktan başka bir özelliği yoktu. Bildiğimiz basit kadınlardan biriydi. Hayat kadınlığı yapsa da herkes ona tiyatro oyuncusu, şarkıcı derdi. O zamanlar tiyatroya gönül vermiş bir kişi olarak bu yosmaya tiyatro oyuncusu demeleri beni çileden çıkarırdı. Bir türlü anlayamazdım onun sanatçılıkla ne gibi bir ilgisi olabilirdi. Ne böyle bir yeteneği vardı ne de duygusal bir kadındı. Ancak ona acınırdı. Şarkıcılığına da akıllar diremezdim. Çünkü bunu da beceremez, bacaklarını oynatmaktan başka bir şey yapmazdı. Soyunma odasına erkeklerin girip çıkmasından utanıp sıkılmazdı bile. Yabancı dillerden çevrilmiş, içinde şarkılar bulunan vaudevillerde oynamayı yiyeler, bu piyeslerde erkekler gibi dar giysilerle caka satmayı severdi. İşte böyle gösteriş düşkünü bir zavallıydı. Ama şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Hiç unutmam, yeni yaptığım köprülerden birinin açılış töreni vardı. Dinsel ayinden sonra konuşmalar yapıldı, kutlamalar okundu. Köprüyü kendi çocuğum gibi görüyordum. Bu yüzden ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Heyecandan neredeyse yüreğim duracaktı. Şimdi her şey geçmişte kaldı. O nedenle alçak gönüllü davranmaksızın güzel bir köprü yaptığımı söyleyeceğim. Karşımızdaki sanki köprü değil, insanı coşturan bir tabloydu. Ayrıca bütün kent halka açılışa gelmişti. Köprüyü kuran kişi olarak... ''Şimdi herkes gözlerini bana dikecek, nasıl yapsam da bakışlardan kaçınsam'' diye düşünüyordum. Boşuna kaygılanmışım. Resmi sıfatı olan kişiler dışında kimse beni fark etmedi. Koskoca kalabalık, ırmak kıyısında dikilmiş köprüye koyun sürüsü gibi bakıyordu. Tabii kimse o köprüyü kimin yaptığını önemsemiyordu bile. İşte bu sebeple o günden beri kalabalıktan nefret ederim. Neyse biz konumuza dönelim. Ben can sıkıntısı içinde beklerken birden törene gelenlerde bir canlanma oldu.'' ''Herkes kendi arasında fısıldaşıyordu. Herhalde beni gördüler diye düşündüm. Gene boşuna heyecanlanmışım. Nafile. Bir de ne göreyim? Benim şarkıcı kadın kalabalığı yararak ilerliyor. Arkasında da utanmaz serseri birkaç erkek. Bütün gözler o yana çevrildi. Dört bir yandan fısıltılar yükseldi. ''Ah şu gelen kadını tanıyor musunuz? Tanrım bu ne güzellik. İnsanın başını döndürüyor.'' Sahne sanatının yerli amatörlerinden olsa gerek, iki çaylak bana bakarak aralarında şöyle fısıldaştılar. Kadının sevgilisi de burada. ''Söyleyin şimdi, böyle bir durum hoşunuza gider miydi?'' Saçı sakalı birbirine girmiş, silindir şapkalığı, çelimsiz bir adam çevremde bir süre dolandıktan sonra bana şunları söyledi. ''Şu karşıya yürüyen kadını tanıyor musunuz? Şunun şusudur, sesinde bir şey yoktur ama onu öyle bir kullanır ki şaşırırsınız.'' Adama döndüm. Bu köprüyü kimin yaptığını biliyor musunuz? Nereden bileyim? Mühendislerden biri olmalı. Peki bu kentin katedralini kuran adam kim? Daha sonra Kiev kentinin en iyi öğretmenini, en tanınmış mimarının adlarını sordum. Hepsine olumsuz yanıt verdi. Dayanamadım ve adama, söyler misiniz dedim. Demin konuştuğumuz şarkıcı kadın kiminle yaşıyor? Kirikunov adında bir mühendisle. Demez mi? Pes doğrusu. Neyse bırakalım bunları. Çağımızda aşıklar, saz şairleri kalmadığına göre ünlenme yolu gazetelerden geçer. Bunu biliyoruz. Ben de köprünün kutsanma töreninin ertesi günü Yerel Haber gazetesini alarak adımı görmek için sayfaları hızla gözden geçirdim. Dört sayfayı taradıktan sonra bir köşede sevinçle şu yazıyı okumaya başladım. Yeni köprümüzün kutsanma törenine ilimiz valisi beyefendi bilmem kimle, il yöneticileriyle büyük bir kalabalık katılmıştır. Göz kamaştırıcı güzelliğiyle halkın sevgilisi, değerli sanatçı falanca da törene gelmiştir. Yetenekli şarkıcının halk arasında büyük sansasyon uyandırması doğaldır. Yıldızın giydiği giysiler diye yazı sürüp gidiyordu. Benim hakkımda tek sözcük olsa canım yanmaz. O da yok. Belki önemsiz bir şey ama inanır mısınız? Sinirimden oracıkta hüngür, hüngür ağladım. Sonunda kendi kendimi şöyle avuttum. Kendilerini yetiştirememiş aptallar yığını. Bu cahillerden ne beklenebilir ki? Koca bir hiç. Ünlü olmak istiyorsan bilim merkezlerine, başkente gitmelisin. Rastlantıya bakın ki, tam o sırada Petersburg'da bir yarışmaya katılmak üzere verdiğim projenin süresi doluyordu. Ki evden Ver elini Petersburg.'' Kiev ile Petersburg arası uzun bir yoldur. Canım sıkılmasın diye trende özel kompartıman tuttum, yanıma da doğal olarak benim şarkıcı kızı aldım. Yol boyunca şampanyalar içildi, en güzel yemekler yenildi. Dokunmayın keyfimize.'' Sonunda bilim merkezine geldik. Tam o gün yarışma süresi doluyordu. Başkente geldiğimiz gün aynı zamanda utkumu kutladığım gün oldu. Çünkü projem birincilik kazanmıştı. ''Yaşasın'' diyerek sevincimden havaya zıpladım. Hemen Neva Caddesi'ne çıkıp tüm gazeteleri aldım. Otele döndüm. Kanepeye uzandım. Heyecandan ellerimin titremesine zor karşı koyarak gazeteleri gözden geçirmeye başladım. Birinci gazetede bir şey yoktu. de ve üçüncü de öyle. Sonunda dördüncü gazetede şöyle bir habere rastladım. Dün ekspresle başkentimize ünlü taşla tiyatro oyuncularından falanca gelmiştir. Güneyin sıcak iklimi sanatçımızı daha da güzelleştirmiştir. Bu haberin altında da ''Açılan bilmem hangi proje yarışmasına mühendis bilmem kim kazanmıştır.'' diye kısa bir haber vardı. ''Hepsi bu kadar. Üstelik adım da yanlış yazılmış. Kirkunov yerine Kirkunov olmuş. İşte size bilim düşün merkezi Petersburg. Hepsi bu kadarla kalsa yine iyi.'' Bir ay sonra başkentten ayrılırken bütün gazeteler birbiriyle yarışırcasına tanrısal güzellikte, eşsiz sanatçı, büyük yeteneklerimizden diyerek sevgilimden söz ediyorlar, saygı gösterisi olarak yalnız soyadıyla değil anne ve baba adıyla anıyorlardı. Birkaç yıl sonra Moskova'ya yolum düştü. Beni oraya belediye başkanı özel bir mektupla çağırmıştı. Uzun süredir gazetelerde yer alan yazıları görüşecektik. Programımda müzelerden birinde halka açık 5 konferans vardı. Bu konferansları da verdim. Şimdi size sorarım, 3 günlüğüne de olsa bu yaptıklarım kentte tanınmak için yeterli değil midir? Maalesef düşündüğüm gibi olmadı. Hiçbir Moskova gazetesinde adım geçmedi. Çıkan yangınlardan, operet temsillerinden, uyuyan belediye meclisi üyelerinden, sarhoş tüccarlardan haberler vardı ama benim çözüm tasarımdan, verdiğim konferanslardan hiç söz edilmiyordu. Bu kadar da olur mu diyeceksiniz. Oluyormuş işte. Tıka basa dolu bir atlı tramvaya bindim. Kimler yoktu ki tramvayda? Kadınlar, subaylar, öğrenciler, genç kursiyerler sanki Nuh'un gemisinin yolcuları. Yanımda duran bir baya herkesin duyması için yüksek sesle falan konuyu danışmak amacıyla kent meclisiniz bir mühendis çağırmış. Mühendisin adını biliyor musunuz diye sordum. Adam ''Hayır'' der gibi başını iki yana salladı. Beni duyanlar da boş gözlerle bana baktılar. Belli ki mühendisin adını hiçbiri bilmiyordu. Herkesi konuya çekmek için kalabalığa laf atıyordum. Onlara ''Müzede bir konferans varmış'' diyorlar, duydunuz mu? Başını sallayan tek kişi çıkmadı. ''Bırakın müzede konferans verildiğini, böyle bir müzenin varlığını bilmeyen bayanlar vardı.'' ''Hadi, bunun da önemi yok ama kalabalığın, sokakta benim tanımadığım birini görüp pencerelere atılarak deli gibi bakmalarına ne demeli?'' ''Neymiş efendim? Caddeden ünlü biri geçiyormuş. Yanımdaki adam, ''Bakın, bakın'' dedi beni dürterek. ''Şu arabayla giden esmer adamı görüyor musunuz? Yürüme şampiyonu King'dir.'' ''O günlerde Moskovalıların dilinden düşmeyen yürüme şampiyonundan konuşmaya başladılar. Size daha bir sürü örnek verebilirim. Ancak bu kadarı yeter sanıyorum.'' Kendini beğenmiş adamın biriyim. Benden bahsetmeyi bırakalım. Başarılı işe imza atmış, yetenekli ve deha sahibi tanıdığım pek çok insan var. Onları da bilen yok. Bütün o büyük Rus denizcileri, kimyacıları, fizikçileri, makine mühendisleri, tarım işletmecileri yeterince tanınmışlar mıdır? Rus ressamlarının, edebiyatçılarının kaç tanesi bilinir? Hadi halktan vazgeçtim. Ya aydınlarımız? Onlar bile bir haber.'' Yaşlı bir edebiyatçı, yıllarca dirsek çürütmüş, yazdığı eserleri bastırmak için yayın evlerinin kapısını aşındırmış. Sonuç ne? Kocaman bir hiç. Rezillerin foyasını meydana çıkardığı için de en az 20 kez yargılanmıştır. Yine de adı bilinmez. Edebiyat ustalarından hangisi düelloda öldürülmeden, aklını oynatmadan, sürgüne gönderilmeden, hileli kağıt oyununda yakayı ele vermeden önce üne kavuşmuştur? Söyler misiniz? Birinci mevki yolcusu kendini konuşmaya öylesine kaptırmıştı ki bir ara prosunu ağzından düşürdü. Proyu eğilip yerden aldı. Konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Durum böyle yürekler acısıyken başkaları kolayca üne kavuşur. Alın şu bir sürü şarkıcı bozuntularını, ip cambazlarını, bebeklerin bile tanıdığı soytarıları, tam o sırada vagonun kapısı açıldı. İçeride serin bir hava oluştu. İçeriye giren asık suratlı bir adamdı. Üzerine pelerin giymiş, başına silindir bir şapka, gözüne de mavi bir gözlük takmıştı. Adam yüzünü daha da asarak oturacak yerlere bakındı. Birden ileriye doğru yürümeye başladı. O esnada vagonun uzak bir köşesinden, ''Tanıyor musunuz kim bu?'' diyen ürkek bir ses duyuldu. Bankasındaki dolandırıcılığından ötürü mahkemeye verilen ünlü ta kendisi. Birinci mevkiyi yolcusu gülerek, ''Gördünüz mü?'' dedi. Herkes banka soyguncusu beyi yakından tanıyor. Ama Semiratski, Çaykovski ya da filozof Soloyovic hakkında bir şey sorsanız kimse bilmez. Birkaç dakika sessizlik oldu. Birinci mevki yolcusunun karşısında oturan adam çekingen bir tavırla öksürdükten sonra ''Ben de size bir soru sorabilir miyim?'' dedi. ''Hiç Pushkov soyadını duydunuz mu?'' Pushkov mu?'' dediniz. Hmm. Pushkov. Hayır işitmedim. Bu da benim soyadımdır. Demek ki adımı duymadınız ve beni de tanımıyorsunuz. Oysa tam 35 yıldır bir Rus Üniversitesi'nde ders veriyorum. Bilimler akademisi üyesi bir profesörüm. Yayınlanmış pek çok makalem de var. Birinci mevkiyi yolcusuyla karşısındaki adam bakıştılar. Aynı anda da kahkahayı bastılar. Son.